kültür mirasımızın temel kaynakları. Her biri başlı başına müstakil birer kitap konusu teşkil edebilecek bu kaynaklara biz, şimdilik mahruti bir bakış çerçevesinde sadece bazı işaretlerde bulunacağız. Bir Kitap Kur'an Kelime-i Mukaddesesi ile de ifade edilen kitap, insanın gönül gözünü açan, duygularını enginleştiren, düşüncesini derinleştiren, muhkemi, müteşabihi, nası, zahiri, mücmeli, müfassalı, ayrıca iması, işareti, teşbihi, temsili, istiaresi, mecazı, kinayesi gibi değişik beyan türleriyle başları döndürecek ölçüde zengin bir kaynaktır. Ve her asra yetebilecek açılım gücüne sahiptir. Ne var ki ondan, onun derinliği ölçüsünde istifade etmek, biraz da insaflı düşüncelerin ona kapı aralamalarına bağlıdır. Evet o, zaman ve mekan üstü bir kitap ama, bazen niyet ve nazar çarpıklığı, onu kendi mualla konumundan aşağılara çekerek, Beşeri düşüncelerin darlığına hapsedebilir. İşte böyle bir bakış zaviyesi veya düşünce inhirafı yaşayanlar hiçbir zaman onu kendine has o baş döndürücü derinlikleriyle tanıyamazlar. Aslında belli ön yargılarla kendi düşüncesinin eline koluna kelepçe vurmuş esir ruhlar, hangi zamanı yaşarlarsa yaşasınlar, hangi çağda bulunurlarsa bulunsunlar, bu beyan harikası kitabın sırlarını ihata edemez ve onu o mucizevi ufkuyla katiyen tanıyamazlar. O, hemen her zaman beşer ufkunu aşan zirve bir kitap ve değişik tefsir tevil dalga boylarıyla eşsiz bir beyandır. Ama samimiyetle sinesini ona açanlar için o, insanlık için önemli bir şans, onu tanıyıp her meselede ona sığınmak da şanslar üstü bir şanstır. Ancak, acaba böyle bir mazhariyetten haberdar olan kaç insan vardır? Aslında onun ziyasına sığınmadan hiçbir beşeri problemi çözmek mümkün olmadığı gibi, insanoğlu için onun beyan çağlayanları esas alınmadan, kalıcı herhangi bir mutluluğa mazhariyet de söz konusu değildir. Şimdiye kadar nice söz ustadı, beyandan ne sihirli abideler tesis etmiş ve nice düşünce insanı, ne felsefi ve ideal sistemler kurmuşlardır. Ama bugün bütün o abideler birer virane ve o ideal sistemler de tarihin yaprakları arasında soluk birkaç satırlık hatıradan ibaret kalmışlardır. Beşer ufkunda tecelli ettiği günden itibaren, Tazeliğini devam ettiren bir beyan varsa, o da işte bu Kur'an ve insanlığı sahili selamete çıkaracak bir sistem varsa, o da bu mübarek kitabın muhtevasıdır. Onun beyanında öyle sihirli ve parlak bir cazibe vardır ki sesinin ulaşabildiği yerlerde başka sözler malâ yaniyata dönüşür. Onun muhteva zenginliği karşısında düşünce ve sistem sarrafları birer dilenci halini alır. İnsan, varlık ve Allah hakikatine tercüman olan bu kitap, insan gerçeğini öresine incelerden ince tahlil eder. Eşya ve hadiseleri o kadar hassas ve ölçülü değerlendirir ki, az bir dikkatle hemen herkes, bu tahlil ve değerlendirmenin öbür ucunda adeta namütenahiyi görür gibi olur. Dolayısıyla da Kur'an'ın sihirli dünyasına girebilen kalp ve ruh insanları, bir fihrist çerçevesinde kendi nefislerinde duyup hissettikleri her şeyi, kainatta mufassal bir kitap muhtevasıyla görür, duyar ve ömürlerini İşaret ve emalelerin dünyasında hep ona doğru yürüyen seyyahlar gibi sürdürürler. Evet, bu kitap irfan ufkumuzu öyle aydınlatır ki insan onun öncülüğünde gönlünün arş kemaline doğru yürürken ne yol garabetine ne düşünce tıkanıklığına ne de ruh inkıbazına maruz kalır. Bilgi ve heyecanın, imanla müşahedenin, külfetle güvenin, nizamilikle emniyetin iç içe duyulduğu bu yolda o, yürür hep zirvelere doğru, yükselir en ulaşılmaz şahikalara ve erer talihinin gülen yüzünü görebileceği ufuklara. Bu kitap, insan ve kainatın iç derinliklerine, insanoğlunun ruh enginliklerine, onun his, şuur, irade ve gönül gibi en hayati buğutlarına ve bu mükemmel varlığın, kainatların yeniden viladetleri sayılan hilkatindeki gayeye ve manaya, donanımındaki faikiyete, faaliyet alanının genişliğine, potansiyel büyüklüğüne, arzu, emel ve heyecanlarına öyle yerinde belli şeyleri hatırlatmaya mahtuf göndermelerde bulunur ki, şimdiye kadar ne bir felsefe, ne bir sosyoloji, ne bir biyoloji, ne bir psikoloji, ne de bir pedagoji, o ufku hayal bile edememiştir. Bu kitabı tanıyan birinin insan, kainat ve Allah'la alakalı temel konularda, onun icmallerini tafsir edip detaylandırmanın dışında başka bir kaynağa ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum. Aslında tafsil ve detaylandırma da netice itibariyle yine onun referans çerçevesi içinde ya bir peygamber beyanına ya sağlam bir müşahede ve muhakemeye ya da akli istidlale dayanma zorundadır ki bu da her şeyin onun yörüngesinde cereyan ettiği manasına gelir. Bu kitap, nüzulu ile tarihin mecra değiştirmesi sayılan önemli bir başlangıçta, en mübarek bir bahtiyarın aracılığıyla, tarihli bir toplumun ferdi, içtimai, siyasi, idari, iktisadi, ruhi, fikri hayatlarını tanzim etmeyi hedeflemiş, ve hedeflediği şeyleri de bir hamlede, bir nefhada gerçekleştirerek bedevi bir toplum içinde medeni milletlere örnek teşkil edecek iç içe inkılapların biricik ilham kaynağı olmuştur. Aslında o bugün bile kendine sığınanlar için aynı şeyleri yapabilecek güçte ve zenginliktedir. Evet o İnsan, kâinat ve Allah münasebetlerini ifadede benzeri olmayan bir zenginliğe, bir vüsate, hem de tahlil ettiği konuların gerektirdiği temkin ve tenasübü koruma ölçüsünde bir zenginliğe ve vüsate sahiptir. Bediüzzamanca bir üslupla anlatılacak olursa o, bu kâinat kompleks saray ve meşherinin sesi soluğu ve yorumu, tekvini emirlerin, en özlü tefsiri ve tevili, her zaman müşahede edip durduğumuz şu koca mekan ve onun izafi bir buğdu olan zamanın sırlı bir altın anahtarı, Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat ve isimlerinin en belig bir dili ve tercümanı, eşya ve hadiselerin perde arkası esrarına ıttılağını biricik rasetanesi, kevn-ü mekanlar ötesinden gelip, Gönül ve dillerimizde yankılanan Allah'ın Celle Celaluhu bir irtifat namesi. şu muhteşem İslam dünyasının ışık kaynağı, havası, ziyası ve ebedlere kadar var olabilmenin olmazsa olmaz temel esası. Hemen herkesin ya ciddi bir merak ve iştiyakla, ya da bir tereddüt ve ürpertiyle beklediği öbür alemlerin haritası, tarifnamesi, rehberi, bütün insanlık aleminin, insani kemalat yolunda hiç kimseyi yanıltmayan bir terbiye kitabı, bir marifet mecmuası ve bir ilimler ansiklopedisi, hususiyle de İslam dünyasının, en saflardan daha saf bir ilim, irfan ve hikmet kaynağı. Nihayet, bütün Müslümanların şahsi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi ve idari hayatlarını asırlar boyu tanzim eden, yönlendiren bir kanunlar külliyatı, ihtiva ettiği dua, zikir, fikir ve münacaatlarla bir seyrusülük rehberi, eşya ve hadiseleri en ince teferruatına kadar işaretleyen, olabildiğine veciz ama müpemi olmayan, fevkalade zengin ancak daha çok inananlara cömertçe davranan, bütün zaman ve mekânlara yeterli ve tabii zaman ve mekan üstü olan harika bir kitaptır. Ne meleklerin ne ruhanilerin, ne de cinlerin müstahini kalamayacağı işte bu kitap, bizim kültür mirasımızın en geniş, en duru, en derin ve her zaman deryalar gibi dalgalanıp durduğu halde hiçbir zaman bulanmayan, en birinci ve en önemli kaynağıdır. Bizim burada o mübarek kaynakla alakalı ifade etmeye çalıştığımız hususlarsa, sadece ona küçük bir işaretten ibarettir. 2. Sünnet Sünnet fıkıh istilahında Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve hareketleriyle yapılmasını emrettiği veya işaret buyurduğu hususların bütünüdür. Bir diğer yaklaşımla o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından farz veya vacip olduğu belirlenmeyen bazen de terk edilebilen Hazreti Ruhu Seyyidil Enam sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve davranışlarıdır ki ibadet kabirinden olanlara sünneti huda adet-i seniyeleri cümlesinden bulunanlara da sünneti sevâip denir. Usulcülerse meseleye daha farklı yaklaşarak onu sözlere, fiillere, takrirlere bağlayıp sözlerle sübüt bulanlara sünneti kavliye, fiillerle ortaya konanlara sünnet-i fiiliye ve yapıldığını gördüğü halde işlenip işlenmemesi konusunda sükut buyurduğu hususlara da sünnet-i takririye demişlerdir ki hemen her bölümüyle amele müteallik bulunanlardan, ahlakla alakalı olanlara, terbiye ve adab etrafında şeref şerefsüdur olmuş nurefşan beyanlardan, nefis teskiyesi ve ruh terbiyesi istikametinde ortaya konmuş düsturlara kadar, çok geniş bir alanda, gözlerimize ve gönüllerimize ziya çalan öyle tükenmez bir kaynaktır ki, asırlardan beri insanımızın bu bereketli kaynaktan beslene beslene canlı bir sünnet örneği haline geldiği söylense yeridir. Evet, sünnet ister teşrideki alanının genişliği, ister farklı yorumlara açık esnekliği sayesinde Kur'an tefsirinden fıkha, iktisadi meselelerden ahlaka, zühdü takvadan İhlasa açılan çerçevede öyle feyyaz bir kaynak ola gelmiştir ki, başka bir din, başka bir millette bu ölçüde bereketli bir kültür hazinesinden bahsetmek mümkün değildir.